''Hani Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, tur dağını da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın.'' demiştik.